peygamberler dışında ismet. Meselenin bir başka yönü de ismet, peygamber olmayanlar için de söz konusu olabilir mi? Yani peygamberlerin dışında bazı seçkin insanları da Allah Celle Celaluhu günah işlemekten korur mu? Yine alimlerin çoğunluğunu teşkil eden cumhurun bu mevzudaki görüşü, peygamberlerden başkasının masum olamayacağı merkezindedir. Herkes büyük veya küçük bir günah işleyebilir. Masumiyet sadece peygamberlere hastır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi de bu görüşü teyit etmektedir. Bu hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kullu beni âdeme hattâun. Bütün insanlar hata işlerler. Hata işleyenler için de en hayırlıları da tövbe edenlerdir. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek icap eder. Bir insanın farazi ve takdiri olarak hata ve günah işleyebileceğini söylemek, onun bil fiil günah işlediğini söylemek anlamına gelmez. Onun için peygamberlerin dışında insanlığa kudve ve imam olacak dini lider ve büyüklerin de Cenabı Hak tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Bu 7 Şiaya ait imam masumdur düşüncesiyle de uzaktan yakından alakası yoktur. Mesela imam Rabbani günah işleyebilir mi sorusuna hepimiz evet işleyebilir deriz. Çünkü imam Rabbani peygamber değildir ve parazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap, az önceki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Demek oluyor ki, zatında günah işleyebilir olmak, günah işlemiş olmak demek değildir. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asfiyayı ve kendisine yakın mukarrebini de korur, onlara da günah işletmeyebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri evliyanın şahı ve bütün büyüklerin ser tacıdır. Allah Celle Celaluhu bu büyük İslam önderini de korumuş ve muhafaza etmiştir. Nitekim ona ait menkıbelerde şu anlatılır. Yevmişekte insanlar mütehayirdirler. Acaba yarın oruç tutulacak mı, tutulmayacak mı? Gelir bunu bir veliye sorarlar, o da onlara şöyle der. Gidin, bu gece Geylan'da bir çocuk dünyaya geldi. Anasına sorun. İmsak vaktinden sonra eğer o çocuk süt emmişse, bayram yapın. Emmemişse, orucunuza devam edin. Giderler ve çocuğun anasına sorarlar. Kadın, bu çocuk bugün niçin emmiyor diye hayıflanıp durmaktadır. Oradakiler ana korkma, bu çocuk hasta falan değil. Sen öyle bir evlat doğurdun ki, o aleme baba olacak derler ve oruçlarına devam ederler. Bu bir menkıbedir ve edille-i şeriye açısından da kritiğe tabi tutulmamalıdır. Yine aynı zatın yalan söylememek için kendisini soyan eşkıyaya parasının yerini söylediği de rivayet edilir. Allah celle celaluhu kendi yolunda olanları korur, muhafaza eder. Onların günaha bulaşmasına mani olur ki bir ayette şöyle denilmektedir. in ve ve alazim. Ey iman edenler, Allah'tan sakınırsanız o size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah Celle Celaluhu büyük ve bol nimet sahibidir. Enfal Suresi 29 Ayetten de açıkça anlaşılıyor ki, takva dairesinde hareket edenlere Cenab-ı Hakk'ın hususi bir koruması söz konusudur. O müttakilere öyle bir hassa vermiştir ki, onlar bu hassa ile, derhal iyiyi kötüden ayır dedip günaha girmekten uzak kalabilirler. Başka bir ayette de şöyle denilir. Emen kan lehu bihi nas zulumat zulumat minha ma kalbini diriltip İnsanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp da çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? İşte böyle kafirlere işledikleri güzel gösterilmiştir. En'am suresi 122 Allah Celle Celaluhu'nun dinine omuz veren ve onun yücelmesini hayatına gaye edinen insanlar, bu ahit ve sözlerinde durdukları müddetçe, وَأَوْفُوا Siz bana verdiğiniz sözde durun ki ben de sözümü yerine getireyim. Bakara suresi 40 İlahi düsturu muvacehesinde bir muameleye tabi tutulacak ve Cenab-ı Hak tarafından korunacaklardır. Zira Cenab-ı Hak ayrı bir yerde de اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar, sizi kaydırmaz. Muhammed Suresi 7 buyurmaktadır. İşte bu türlü teminatla inşallah, ihlas ve samimiyet içinde, Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlar, büyük günahlara girmez, hatta bazen küçüğünden de korunurlar. Fakat onlar hakkındaki teminat, şart ve takdire bağlıdır. Hiçbir kimse hakkında, peygamberlerin dışında, kesin teminat olduğu söylenemez. Ancak, bu türlü koruma ve muhafaza etmeler, birer vak'a haline gelirse, şahıslar hakkındaki ismet tasdiki ancak o zaman olur. Ve biz o zaman, falan şahsı Cenab-ı Hak günaha girmekten korudu, muhafaza buyurdu deriz. Evet, enbiyanın dışındakiler için, İstikbale ait teminat yoktur. Peygamberlere gelince onların korunmaları mazi ve istikbal bütün zaman dilimlerine kuşatmıştır. Bir de tecrübe ve müşahede ile sabit olan masumiyet var ki Cenabı Hakk'ın makbul kullarının Cenabı Hak tarafından siyanet ve koruma altına alındıkları görülür ve hissedilir. Büyük insanlar bir yana hepimiz kendi hayatımıza dikkat etsek şartları hazırlanmış nice günahlardan hem de hiç ümit etmediğimiz saiklerle nasıl korunduğumuzu ve nasıl o günahlardan uzaklaştırıldığımızı görür, hayret ve hayranlıkla dehşete düşeriz. Ayrıca sahabe ve sahabe yolunu takip eden insanların, mazide işledikleri büyük hayırlar, sanki gelecek adına kurulmuş barikatlar gibi onları günahtan korur ve korunmalarına vesile olabilir. Ve adeta, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ Fetih Suresi 2 Ayetinin manasına onlar da dahil edilir. Bunlar bir bakıma, mazideki faziletli davranışlarının hatırına Cenab-ı Hakk'ın onları teminat altına alması demektir. Mesela bir şahıs belki günah işleyecek veya günaha ait bir yere gidecektir. Allah Celle Celaluhu onun ayağını kırar, ve onu o günah mahalline göndermez. Gözüyle günah işleyecekse gözü görmez. Eliyle işleyecekse bu defa da eli tutmaz olur. Bütün bu hadiselerle ve engellerle Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği o kulunu koruduğu anlaşılır. Dünya adına gelen o musibetlerse ise ukbasını kurtardığı için bir hiç hükmündedir. Bir hadisi kutsi de mevzumuzla alakalı olarak şöyle buyrulur. وما إلي أحب عليه وما يزال حتى أحبه كنت سمعه الذي يسمع به الذي به التي بها ورجله التي يمشي بها bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeye yaklaşamaz Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Bunun bir manası şudur. Ben ona hayrı, güzeli, iyiyi gösterir. Ve onu hep şer, kötü ve fena şeylerden korurum. Gözü olurum, onun gördüğü de hep hayır olur. İçine marifet damlar. Ve içinde daima bir hüşyarlık, bir uyanıklık hisseder. Daima Allah Celle Celaluhu'yu düşünür. Ve bu düşünce onun içimde adeta yeşerir. O hep hayrı işitir. İradesi hep hayır tarafından meyreder ve o yönde çalışır. Önünde hayra mani olacak ne kadar engel varsa ona bu engelleri aşmayı da kolaylaştırırım. O bana yakındır. Günahlarla onun kalbinin ve diğer duygularının yara almasını istemem. Bu hadisi kutsi şu sözlerle bitiyor. Ve in la ve in la eğer o benden bir şey isterse hemen veririm iki etmem. Ve bir şeyin şerrinden bana sığınırsa onu korur muhafaza ederim. Demek ki ister enbiya isterse Allah Celle Celaluhu'nun salih kulları hakkında diğerlerinin dediği gibi günah farazi ve takdiri olarak kabul edilse de peygamberlerin hepsini salih kullarından da dilediğini Cenabı Hak korur ve onlara günah işletmeyebilir. Hz. Ömer radıyallahu an devrinde bir genç vardı. Bu genç mescitten hiç ayrılmazdı. Sanki o bir mescit kuşuydu. İbadetine dikkatli, nafileleriyle de Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşanlardan olduğu her halinden belliydi. Bir ara Hz. Ömer radıyallahu an, bu genci mescitte göremez olur. Zaten cemaatin bazı mezheplere göre farz, bazılarına göre namazdan bir rükün ve en azından sünnet-i olmasının, ve bir imam arkasında namaz kılmanın hikmetlerinden biri de bu değil mi? İmam arkasına dönüp cemaatini süzecek, ve gelmeyen varsa onu soracak, bir derdi, bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenecek. Hele bu imam, Hazreti Ömer radıyallahu an cemaat de olursa, Ömer cemaat ne kadar kalabalık olursa olsun, cemaatini çok iyi tanır, ve adeta her gün onları kontrol ederdi. İşte bu genci göremeyince de böyle sormuştu. Acaba falan gence ne oldu? Bir iki gündür mescitte göremiyorum. Cemaat önce cevap vermek istememiş ve herkes gözlerini yere çevirmişti. Ömer'le göz göze gelmemek için. Hz. Ömer radıyallahu an cemaatteki bu garipliği görünce sorusunu tekrar eder ve içlerinden biri cevap verir. Ey müminlerin emiri! Onu uygunsuz bir yere giden yolda ölü olarak bulduk. Seni üzmemek için hemen namazını kılıp gömdük. Hazreti Ömer radıyallahu an işi anlar. Sanki Ömer'in gözünden perde kalkmış ve genci asıl mahiyetiyle görmüş gibidir. Hadisenin aslı şudur. Bu genç mescide gelip giderken, Evi o yolun üzerinde olan bir kadın gence musallat olmuştur. Genç bekardır ve kadın onu yoldan çıkarabilmek için şeytanın bütün oyunlarını kullanmaktadır. Ancak her defasında genç, ondan gelen tekliflere karşı mukavemet eder, dayanır ve günaha girmekten kurtulur. Ne var ki her insanın bir de zayıf anı olur. İşte o günde o gencin zayıf anıdır. Kadın bütün ile ona işaret edince genç dayanamaz ve o eve doğru bir iki adım atar. Birden dudaklarında gayri ihtiyari bir ayetin temessülünü hisseder. Yani genç gayri ihtiyari olarak bu ayeti devamlı ve ısrarla okumaya başlar. Önce farkına varmadan diline dolanan bu ayet, farkına vardığında onun işini bitirmeye yetmiştir. O semavi saika gibi gelen ayet şudur. اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ Onlar ki, takva dairesi içinde yaşarlar. Kendilerine şeytandan bir tayf, vesvese geldiği zaman hemen Allah'ı hatırlar ve gözlerini hakkı açarlar. Araf Suresi 201 Genç, sanki gökten kendisine bu ayetler yeniden nazil oluyor gibi bir ruh haleti içine girer. Niyet ettiği işten dolayı Rabbinden çok utanır, haya eder. Rabbinin ona olan bunca ihsanını unutup bir an dahi olsa günaha meylinden dolayı ürperir. Ve hele sürçme anında bile Rabbinin onu nefsiyle baş başa bırakmayıp, diline saldığı ayetle onu kendisine çevirmesi, bu ışık insanı öylesine heyecanlandırır ki, kalp balansı bu lahuti heyecana dayanamaz. Onu anar ve ötelere yürür. Hazreti Ömer radıyallahu an gencin serencamesini öğrenince hemen onun kabrine koşar. Kabre doğru eğilir ve sesi çıktığınca bağırır. Ya Feteh, Ey genç! Rabbinden korkanlar için iki cennet vardır der. Tam bu esnada Ömer radıyallahu anh'ın sesine denk, gür bir ses daha duyulur. Ve adeta makberlerzeye gelir. Bu ses o gence aittir ve şöyle demektedir. Ey müminlerin emiri, Allah bana senin dediğinin iki katını lütfetti. Bu ses ister bu gence ait olsun, isterse onun yerine bir melek konuşmuş bulunsun. Veya bunların hiçbiri olmasın da, Sema lerzeye gelip bu sözleri söylesin, fark etmez. Genç, Allah Celle Celaluhu'dan korkmasının mükafatını iki kat olarak görmüştür. Bu hadisenin bizim mevzumuzla alakalı yönü şudur. Şayet bu genç, günah işleyip yıkılsaydı, günahı sadece kendisiyle sınırlı kalırdı. Zira kutbelik ve önderlik gibi bir sorumluluğu yoktu. Halbuki bir peygamber günah işlese, Cihan yıkılır. Çünkü onlar, cihanları temsil etme mevkinde bulunuyorlar. Bir genci günahtan koruyan Allah, Celle Celaluhu, böyle bir durumda hiç peygamberini korumaz mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, imanın tadını tatmış olan insanları anlatırken, küfre girmek kendisine cehenneme girmekten daha kötü gelen insan, imanın tadını tatmıştır der. Sıradan bir insan düşünün ki, o insanı Allah Celle Celaluhu küfürden ve isyandan kurtardıktan sonra, tekrar geriye dönüşü, cehenneme girmekten daha nahoş, daha kerih karşılamaktadır. Onu bu reaksiyona ve günaha karşı tavır almaya sevk eden amil de, onun imanından aldığı lezzet ve tattır. Acaba peygambere günah isnat eden talihsizler, peygamberin imanını, bu sıradan insanın imanı kadar da mı görmüyorlar ki, ona böyle bir isnatta bulunabiliyorlar. Haşa, yüz bin defa haşa ki, peygamberlerdeki iman, günaha mani olacak seviyede olmasın. Değil peygamberlerin, nice velilerin dahi böyle korunduğunu görmek isteyenler, nepehatül üns veya şaraninin tabakatına bir göz atsalar, bu onlara yetecek. Ve yüzlerce velinin günahlardan nasıl korunduklarını apaçık misalleriyle göreceklerdir. Mesela bir velinin önüne yemek getirilir. Fakat yemeğe haram karışmıştır. Veli lokmayı ağzına alır ve dakikalarca çiğner fakat bir türlü yutamaz. Anlar ki bu lokmaya haram karışmıştır. İşte Allah Celle Celaluhu bir veli kulunu dahi bir tek lokmalık haramından bu şekilde korursa, Nebisini korumayacağını düşünmek ne kadar anlayışsızlık ve idraksizliktir, onu siz kıyas edin. Evet, İsmet, peygamberlerden ayrılması mümkün olmayan, peygamberliğe ait bir sıfattır. Her peygamber bu sıfatla serpiraz olarak dünyaya gelir. Veya başka bir ifadeyle, kendisinde bu sıfat olmayan peygamber de olamaz. Peygamberlerin İsmet'ini ispata geçmeden evvel, Onların ismetine gölge düşürmek isteyen muharref Tevrat ve İncil'den bazı misaller arz edip, sonra da meselenin Kur'an düsturlarına göre tahlidine geçerek, müfterilere gereken cevabı vermeye çalışacağız. Ancak burada bir iki hususa dikkatinizi çekmeden geçemeyeceğim. 6. İsmet açısından geçmiş kitaplar ve Kur'an-ı Kerim Tevrat, İncil ve Zebur gibi, aslı ilahi olduğu halde tahrife uğrayıp, İçlerine beşer kelamı karışan bu kitaplarla doğruyu bulmak ve bunlarla fikri istikameti korumak imkansızdır. Dolayısıyla bunlarda peygamberlere ait anlatılan, hatta sıradan bir insana dahi yakışmayan kötü tablolar, tamamen bu kitapların tahrif edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Yani bir manada, bu kitapların tahrif edildiğine başka hiçbir delil olmasa, bu iftira dolu tablolar onların tahrif edildiğine delil olarak yeter. Cenab-ı Hak bu kitaplara koruma teminatı vermemiştir. Halbuki Kur'an hakkında Kur'an'ı biz indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız. Hicr Suresi 9 buyurarak hem bir ilahi referanstan hem de korumadan söz edilmektedir. Onun içindir ki, Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar baki kalacağına icma edilmiştir. Çünkü o teminat altındadır. Demek oluyor ki, peygamberler hakkında müracaat edilecek esas kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Diğerleri tahrife uğradığından, Kur'an'ın dediğine ve söylediğine mutabık olmayan bu söylentilerin bütünü hükümsüzdür. Çünkü o kitaplara beşeri his ve düşünceler karışmıştır. Peygamberlik ve ismet mevzuunda ise hiçbir beşerin söz söyleme selahiyeti yoktur. Sadece peygamberlerdir ki, maziye ait bu gibi gaybi meseleler hakkında vahye müstenit olarak konuşurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra konuşacak bir başka peygamber de yoktur. Çünkü son peygamber ne konuşulacaksa hepsini konuşmuştur. Hz. İsa aleyhisselam dahi sözü ona bırakmış, ve ben gidiyorum ki alemlerin efendisi gelsin demiştir. Batılı tasvir bana hiç hoş gelmiyor. Fakat zaruret ölçüsünde bu tahrif edilmiş kitaplardan birkaç iftira örneği verip geçecek, sonra da mevzuyla alakalı Kur'an hükümlerini arz etmeye çalışacağız. İstemeyerek de olsa zikretmek zorunda kaldığımız bu birkaç misalden dolayı, Yine o pak ve tertemiz nebilerin ruhaniyatlarına sığınıyor ve beni affetmelerini diliyorum. Onların ismetlerini ispat için bazı batıl şeyleri nakletmeye mecbur oldum. 7. Geçmiş kitaplarda peygamberlere atılan çirkin iftiralar Sifrut Tekvi'nin 228. sayfasında Hazreti Lut aleyhisselamın kızlarıyla münasebette bulunduğu İçki içtiği, zina ettiği ve neslinin kızlarından devam ettiği gibi hezeyanlardan bahsedilir. Düşünün ki bu peygamberi dinlemedikleri için Sodom ve Godom ahalisiyle yerin dibine batmıştır. Allah Celle Celaluhu Hz. Lut aleyhisselam gibi bir nezahet abidesini onlara göndermiş ve onlar da onun nezahetiyle alay etmişlerdir. Bundan dolayı da milletçe cezaya çarptırılmışlardır. Acaba başka hiçbir delil bulunmasa, Hz. Lut aleyhisselamın ki, Hz. İbrahim aleyhisselamın yeğenidir, nezahetine şu yerin dibine geçirilen şehirlerin enkazları ve evlerinin yıkık duvarları delil olarak yetmez mi? Şimdi, içinde böyle satırları barındırabilen bir kitaba ilahi kitap demek mümkün müdür? Yine Sıfrut Tekvi'nin 38. babının 228. sayfasında, Peygamber olma ihtimali olan Hz. İshak aleyhisselamın oğlu Yahoza'dan bahsedilir. Anlatılana göre Yahoza, kendi öz oğlunun hanımıyla zina etmiş ve Hz. Davud aleyhisselam, Hz. Süleyman aleyhisselam ve diğer İsrail peygamberlerinin nesli işte bu münasebetsiz münasebetten türemiş ve devam etmiştir. Bütün peygamberlere atılan bu iğrenç iftira, elbette asılsız bir yalan ve uydurmadan ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi neslinin Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayarak hep nikahla devam ettiğini beyan buyurmuşlardır. Ve yine başka bir hadislerinde bütün peygamberler aynı babanın çocuklarıdır demişlerdir. Madem ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altın nesli içinde hiç zina yoktur öyleyse bu hüküm bütün peygamberler içinde geçerlidir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim aleyhisselamın torunu değil midir? Bahsi geçen Yahoza da yine Hazreti İbrahim aleyhisselamın torunudur. Peygamber hanesinde zina olmaz. Başkası varken zinadan doğmuş birinin namazda imameti dahi kerih görülmüştür. Kaldı ki o insan bütün insanlara imam yani peygamber olsun. Bu hiç olacak şey mi? Ve yine Sifrul Mülük'ün 11. babında Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatının sonuna doğru irtidat ettiği putlara taptığı söyleniyor. Bir insan ki peygamberdir ve Allah Celle Celaluhu ona hem dünya hem de ukba saltanatı vermiştir. O da verilen her nimet karşısında şükrünü artırmış ve o her nimete mukabil Rabbine gece gündüz şükretmekle kendine yakışır ibadette bulunmuştur ki, Kur'an-ı Kerim Hz. Mesih aleyhisselama Ruhul Kudüs ilahi Nefa ile dünyaya gelen Bakınız Bakara suresi 87, 253, Maide suresi 110, Nahl suresi 102 Hz. İbrahim aleyhisselama Allah'ın dostu Nisa suresi 125 Hz. Musa aleyhisselama Kelimullah Allah'ın kendisiyle konuştuğu insan demenin yanında Nisa suresi 164, Araf suresi 143, Davut aleyhisselam ve ailesine de ey Davut ailesi kendinize yakışır şekilde Allah'a şükredin. Sebe suresi 13 diyor ve onları da bu vasıflarla anıyor. Ahde Atik'te Hz. Davut aleyhisselamın ordusunun kumandanlarından Urya'yı öldürtüp onun karısını aldığından bahsedilir. En adi insanların bile rüyalarında görseler tevbe edecekleri böyle adi bir davranışı Kur'an-ı Kerim'in ne güzel kul Sa'd suresi 30 dediği bir peygambere isnat eden kitap nasıl ilahi kitap olabilir ki? buna zerre kadar ihtimal vermek peygamberi de peygamberliği de hiç bilmemenin ifadesidir o Davud ki gözyaşları yüzünde izler meydana getiren insandır her gün onun meclisinde kalbi Allah aşkından çatlayıp ölen sayısız insan vardır Davud aleyhisselam hep ağlar ve ağlatırdı o evvahdı daima ah eder ve inlerdi Munib'ti, yüzünü Mevla'dan asla ayırmamıştı. Sürekli kullukta bulunma onun şiarı olmuştu. Saat suresi 17 Tuttuğu oruç en faziletli oruç olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından takdir edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla nafile orucun en faziletlisini arayan sahabeye Davud aleyhisselamın orucunu tavsiye eder. Davut aleyhisselam bir gün yer ve bir gün oruç tutardı. O bir kraldı. Devletin hazinesi her zaman emrindeydi. Fakat hiçbir zaman devlet hazinesinden bir lokma dahi istifade etmeyi düşünmedi. O el emeğiyle nafakasını temin eder ve evinin ihtiyaçlarını da kendi şahsi kazancıyla karşılardı. Ağzına girecek lokmaya dahi bu kadar hassas davranan ve kulluğu O'nun mümeyyiz vasfı olan bir nebiye, Muharref kitaba bakın ki, en adi ve en iğrenç bir davranışı yakıştırmaktadır. Davud aleyhisselamın hayal dünyası dahi böyle bir hareketi, bir an bile olsa, ruhunda misafir etmekten mualla, müberra ve münezzehtir. Değil ki o böyle bir davranışa fiilen teşebbüs etmiş olsun. Ve yine ahd Atik'in akıl almaz iddia ve yakıştırmaları arasında şunu da görürüz. İsrail Allah'la güreşti ve onu yendi. Onların İsrail dedikleri Yakup aleyhisselamdır. Batılının aklı gözüne inmiş o materyalist felsefesi bu kitaplara da o derece sirayet etmiştir ki, haşa Allah'ı bir beşer gibi düşünüp peygamberiyle güreştirmektedir. Hz. Hamza radıyallahu anh, daha Müslüman olmadan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip söylediği bir sözle, sanki bunlara cevap vermiştir. Şöyle der, Ey kardeşimin oldu, çölde yapayalnız kaldığım zaman anladım ki, Allah celle celaluhu dört duvar arasına girmeyecek kadar büyüktür. Şimdi ilahi olduğu iddia edilen bir kitap düşünün ki, bu kitap, İslam'a girmeden evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Cenab-ı Hak hakkında böyle diyen Hazreti Hamza Allahu anh'ın şuur seviyesine dahi çıkamamıştır. Allah anlayışı bu kadar kısır olan kitaba nasıl ilahi bir kitap nazarıyla bakılabilir ki? Şimdi siz gelin de bunların peygamberler için söyledikleri şeylere inanın. Hayır! hem Tevrat, hem de İncil. Allah'a ve O'nun makbul ibadı peygamberlere karşı iftira ve inhiraflarla doludur. Evet, bunlardan biri iftira kaynağı, diğeri de inhiraf ağıdır. Kur'an-ı Kerim, peygamberlere yapılan bütün iftiraları reddeder. Zira Kur'an, mutlak olarak peygamberlere ittiba etmeyi emretmektedir. Onlar, bütünüyle uyulması gereken önder ve imamlardır ki, Kur'an da insanlara bunu emretmektedir. Peygamberlerin hepsi Allah Celle Celaluhu'nun rızasını bize aksettiren aynalardır. Onlarda zerre kadar gubar ve toz bulmak mümkün değildir. İşte bu manaya işaret ederek Kur'an-ı Kerim bize hep onlara ait güzellikleri anlatır ve Peygamberimize de anlatmayı emreder. Yer yer Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerle ilgili söylenenler yanlış anlaşılmış. Bu peygamberlere günah ve hata isnadı olarak değerlendirilmiş ve böyle bir düşünce zaman zaman taraftar da bulmuştur. Tabii ki bu hataya düşenler ekseriyetle lafızların dar kalıplarına takılıp kalanlar ve biraz da görüş ufku dar olanlardır. Onlar da biraz dikkat ve teemmül, biraz peşin fikirlerden sıyrılma, biraz da İsrailiyata karşı hazırlıklı olabilselerdi Aynen cumhur ulema gibi düşünecek ve enbiya izama karşı daha saygılı olacaklardı. Ve İsmet ve diğer peygamberler. Mevzu ile alakalı ayetlere geçmeden kısaca bazı hususlara dikkatinizi rica edeceğim. Bir, zelle meselesi. Birincisi, peygamberler iki şeyden birini tercih durumunda kaldıklarında aliyül ala iyilerin en iyisi dururken, alayı iyiyi seçmişlerse, bu onlar için bir zelle kabul edilebilir. Fakat bu sürçme veya hata bizim ölçülerimiz içinde bir sürçme veya hata değildir. Zira seçtiği ala yani iyidir. Fakat bir peygamber böyle bir tercihle karşı karşıya geldiğinde, mukarrebin olmasının gereği olarak, aliyyül alayı seçmeliydi denebilir. Tabii biz diyemeyiz. Kimse bu tercihi günah olarak da vasıplandıramaz. Şimdi bir misalle bu hususu zihne yaklaştırmaya çalışalım. Bir insan düşünün ki, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek istiyor. Ancak Kur'an'ı kaç günde hatmetmeli? İşte bu hususta karşısına iki alternatif çıkıyor. Birincisi, Kur'an'ı düşüne düşüne, teemmül ede ede, on günde okumam daha iyi olacak alternatifi ki, ancak bu şekilde manaya dikkat etmek ve Kur'an'ın derinliklerine inmek mümkün olacaktır. İkincisi, Kur'an'ı yedi günde hatmetmeli, zira böyle yapılması Rabbimizin kelamına karşı daha fazla hahişkar olmamın ifadesidir. Sonra da, Kur'an'ı on günde okumaya karar veriyor ve başlıyor. Şimdi paraziv olarak diyelim ki, Cenab-ı Hakk'ın rızası, onun Kur'an'ı yedi günde okumasındaydı. Fakat bu insan kendi iştihadıyla on günde okumaya karar verdi. Cenab-ı Hakk'ın rızası aleyyül âlâdır. Fakat bu insanın yaptığı da en azından aladır. Bu itibarla da ortada günah yok ki bu insana hata işledin, günaha girdin denilebilsin. Belki en son söylenecek şey, o şahsın en iyi dururken iyi ile meşgul olduğunu söylemektir. Günah isnat etmeye gelince bu katiyen doğru değildir. İşte peygamberlerin kendi iştahatlarıyla tercih edip yaptıkları işlerin durum ve keyfiyeti de böyledir. Öyleyse onlara bu yaptıklarıyla günah isnat etmek nasıl caiz olabilir? İleride yeri geldikçe tekrar bu hususa döneceğiz. İkincisi, her şeyden evvel nebiler, müctehitler müctehididirler. Onlar Cenab-ı Hak'tan mesaj almadıkları hususlarda ki, bu ister ahkama ait, ister onların şahsi hayatlarına ait, isterse hayatı içtimaiyeye ait olsun, içtihat eder ve bir görüş bildirirler. Onların bu içtihatlarının bazıları ilahi murada tam muvafık olabileceği gibi, bazıları da o ölçüde olmayabilir. Ancak onların bütün içtihatları ilahi murat çerçevesi içerisinde cereyan eder. Şimdi eğer iştihatları ilahi murada tam muvafık gelmediyse bunlar sarayın gözleleri olmaları, gözlerinde perde bulunmaması, kader kaleminin sesini duymaları gibi seviyelerine kıyasla bir hata işlemiş sayılırlar. Çünkü onlara düşen murada ilahiye yüzde yüz muafık olanı bulmaktır. Fakat iştihatlarındaki bu yanılma asla günah değildir. Ve onların ismetlerini ihlal etmez ki, bu sebepten sorgulanabilsinler. Muhal farz öyle bir şey olsa da, zannediyorum o da kapı kullarına düşmez. Üçüncüsü, bu gibi sürçmeler onların peygamberliklerinden evvel olmuştur. Ancak kelimeye dikkat edecek olursak, bunlara sürçme tabirini kullanıyoruz. Sürçme yere kapaklanıp kalma değildir. Yüzü daima secdede olanlar yere kapaklanmazlar. Sürçmede hafif bir sendeleme söz konusu olsa bile, yere düşme söz konusu olmaz ki, ondan bir günah diye bahsedilsin. Şimdi arz ettiğimiz bu hususları müşahhas misallerinde takip etmeye çalışalım. Evvela dikkatinizi insanlığın babası Hz. Adem aleyhisselama çevirmek istiyorum. A. Hz. Adem aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim bir yerde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın durumunu anlatırken şöyle der. Ve asâ âdemu rabbehu feğvâ, sümme cittabâhu rabbuhu fetâbe aleyhi ve Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Sonra da Rabbi onu seçip tövbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi. Taha Suresi 121-122 Ayette içtiba tabiri kullanılıyor. İçtiba dibe çöküp tortu haline gelmekten, köpükler gibi sağa sola atılmaktan kurtarma ameliyesidir. Cenab-ı Hak Hz. Adem aleyhisselamı böyle bir duruma düşmekten kurtardığını bildirmektedir. Tercümede baş kaldırma dediğimiz hususu ileride ele alacak ve bu davranışa bir baş kaldırma denemeyeceğini ispat edeceğiz. Şimdi yine dikkatlerimizle Hazreti Adem Aleyhisselam'ı izlemeye devam edelim. İtaati Hazreti Adem Aleyhisselam'dan öğrenmek lazımdır. O daha sürçer sürçmez kendisini düşmekten koruyan Rabbine teveccüh edip şöyle demiştir: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz ikimiz de nefsimize zulmettik eğer sen bize mağfiret etmez rahmetinle muamelede bulunmazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz Arap Suresi 23 bu bir zelledir fakat Allah Celle Celaluhu onu bu zelleden sonra hemen doğru yola ulaştırmış ve hidayet etmiştir. Bundan da anlıyoruz ki Hz. Adem aleyhisselamın zellesi, iktibadan evvel olmuştur. Adem aleyhisselama bu devrede az hazan isabet etmiş, yaprakları hafif sararmış, ancak katiyen yaprak dökümüne uğramamıştır. O belki ekin gibi rüzgar önünde yatmış, Rüzgar durunca da eskisi gibi doğrulmuş ve saf ruhuyla buluşmuştur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümini ekine benzetir. Ona göre kafirse çınar gibidir. Önce gürür gürür görünür fakat bir de devrildi mi artık doğrulup eski haline gelmesi mümkün değildir. İşte bu üçüncü tevcih kabul edilecek olursa, Hz. Adem aleyhisselamın bu durumu peygamberliğinden öncedir. Diğerleri de buna kıyas edilebilir. Hem Hz. Adem aleyhisselamın ki bir nisyan ve bir unutmaydı. Cenab-ı Hak kasem ve tekitle bize Hz. Adem aleyhisselamın bu durumuna haber verir ve şöyle der. Ant ki daha önce Adem'e ahd vermiştik. Fakat unuttu. Onu hatasında azimli bulmadık. Bu, bu ayetteki tevcihlerden biridir. Taha Suresi 115 Bir başka yerde Allah Celle Celaluhu, Adem'le sözleştik. Ben ona her şeyden bol bol yiyin için, fakat şu ağaca dokunmayın. Sonra zalimlerden, haddi aşanlardan nimetlerden mahrum kalanlardan olursunuz demiştim. Bakara suresi 35 Araf suresi 19 Fakat o bunu unuttu. Zaten unutmak beşeriyetin gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuyu tahlil ederken Adem aleyhisselam unuttu, evlatları da unuttu buyururlar. İnsan fıtratını en güzel anlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu sözleriyle en güzel şekilde izah etmişlerdir. İnsan unutur. Adem aleyhisselam insandır. Öyleyse o da unutur ve unuttu. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...yukarıda zikrettiğimiz sözünde... ...insan karakterinde... ...ırsiyetin tesiri de mevzu edilmektedir. Bu sahanın uzmanları için... ...bu da bir ipucu. Demek ki unutma bize babamızdan intikalle gelmiştir. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın mahiyetine ve kromozomlarına bunu yerleştirmiştir. Biz bunu mahiyetimizden söküp atamayız. Cenab-ı Hak <gülüyor> unuttu demekle Hz. Adem hakkında yapılacak suizanlı kesip atıyor ve ardından da <gülüyor> biz onu günah işlemekte azimli bulmadık taha 115 diyor. Nasılsa yol çekti onu ve oraya götürdü. Ama o bunu unutarak yaptı. Kasıtlı ve azimli olarak yapmadı. Bu memnu meyve neydi? Hakkında o kadar çok ve çeşitli görüş var ki hepsini sıralamak burayı manava benzetmek olacağından biz onların hepsini saymayacağız. Arpa, buğday, pirinç, hurma, üzüm vesaire. Zaten hangisi olursa olsun, hiçbirini tercih, neticeyi değiştirmez. Mühim olan, bu memnu meyveden sonra vaki olan durum ve problemdir. Bununla beraber bizim kanaatimiz, bugüne kadar söylenenden biraz farklıdır. Memnu meyve, Hz. Adem aleyhisselam için karşısında dayanılması mümkün olmayan, onun beşeri duygularıdır. Bu duygu sayesindedir ki insanoğlu çoğalacak ve neslini devam ettirecektir. Aynı duygu Hazreti Havva validemiz için de geçerlidir. Allahu alem şecereye dokunmak, neslin devamını sağlayacak muamerede bulunmak demektir. Bununla beraber en isabetli görüş budur demiyoruz. Ancak şimdiye kadar söylene gelen ihtimaller arasında bu ihtimalin de düşünülmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz. İsabet varsa, bu Rabbimizin lütfudur. Hata ise, O'nun engin rahmetine sığınırız. Unutma ve hatanın dini hükmüne geçmeden, burada bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de kısalar anlatılırken, kopuk kopuk hadiseler terkip edilir ve öyle anlatılır. Burada da durum aynıdır. Bir devrede, Hz. Adem aleyhisselam ve Havva'ya, memnu meyveye dokunmamaları söylenmiştir. Ancak onlara bu emir verildikten sonra ne kadar vakit geçmiştir, bu katiyen belli değildir. Belli olan şudur ki, Hz. Adem aleyhisselamın bu emri unutabileceği kadar bir vakit geçmiştir. Ve memnu meyveye dokunma, bu unutmanın akabinde olmuştur. Unutma ise, Kalemin günah yazmadığı bir durumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurur. Şu üç şeyden kalem kaldırılmıştır. Unutma, hata ve bir de zorlanma. Zaten Kur'an da bize bu gibi durumlarda işlediklerimizden af dilemeyi talim edip öğretmiyor mu? Ayet şöyle demektedir. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak, bizi sorumlu tutma. Bakara Suresi 286 Bu dua, her gece yatmadan evvel dize zebanımız değil mi? Hz. Adem aleyhisselam unutmuş, hata ile o memnu meyveye dokunmuş, kadının zorlaması da buna yardımcı olmuştu. Yukarıdaki hadise göre bu durum kalemin kaldırılıp günahın yazılmadığı nisyan anında buku bulmuşsa ki öyle olmuştur. O zaman Hazreti Adem'in günaha girmiş olduğuna nasıl hükmedeceksiniz? Sıradan insanlar bile Allah'ın zulüm dediği, isyan dediği şeylerden ictinab ederken Allah Celle Celaluhu'nun seçip peygamber kıldığı seçkinlerin içtinab etmemesi düşünülemez. Aksini söylemek büyük gaflettir. Hatta büyüklerimiz yukarıdaki ayeti bu mülahazayla okumayı doğru bulmamışlardır. Bir insan tefsir sadedinde ayetini okuyup manasını söyleyebilir. Fakat belli bir gayeye matuf olmadan fantezi olsun diye ve su-i sermaye verecek şekilde onu tekrar etmek mahsurludur. Çünkü Hazreti Adem aleyhisselam bir peygamberdir. Zaten bir peygamber hakkında sıradan bir insandan bahsediyor gibi bahsetmek doğru değildir. Ayrıca Kur'an'ın onlar hakkındaki üslubu, onların davranışları açısından değil, Allah'la münasebetleri ve kurbetleri zaviyesindendir ki, eskiler bunu, حَسَنَاتُ <gülüyor> الْأَبَرَارِ Ebrara ait iyilikler, Mukarrabine göre kötülük sayılır şeklinde ifade ederlerdi. Evet, beşer kanunlarında da devlet memuru suç işlerse ceza artırılıyor. Suçu işleyen, hakim, savcı veya avukat gibi hukuku bilen insanlarsa katlanabiliyor. Peygamberler ki Cenabı Hakk'ın memurlarıdır. Ve günahın neticesini herkesten iyi bilmektedirler. Elbette bu durumdaki insanların işleyecekleri günah daha şiddetli olacaktır. Hem kabe'de işlenen günah başka yerlerde işlenenden daha şiddetli kabul edilmiyor mu? Hac suresi 25. Kur'an'ı Kerim peygamber zevcelerine eğer günah işlerlerse cezalarının iki kat olacağını söylemiyor mu? Ahzab suresi 30. Çünkü kabe Allah Celle Celalü Huya komşuluğun simgesidir. Oradaki insan Allah'ın misafiri sayılır. Peygamber zevcesi olmak da yine Cenab-ı Hakk'a yakın olmanın bir ifadesidir. Zira peygamber hanesi her an içinde vahyin soluklandığı, Cibril'in girip çıktığı bir evdir. Böyle bir yerde ve böyle bir evde işlenecek günahların cezası da elbette daha şiddetli ve muzaaf olacaktır. El-Magramu bihasebil magnem Kaidesi de bunu gerektirir. Elbette ki ganimet nispetinde meşakkat de fazlalaşacaktır. Peygamberlerin durumu da böyledir. Onlar huzurla müşerref olmuş seçkinlerdir. Vahiy meleği her an onlarla görüşmekte ve onların kalbi her an vahiy kabule hazır bulunmaktadır. Durum böyle olunca elbette onların maruz kaldıkları zelleler dahi günah görünümünde olacak... ...ve günah unvanıyla anlatılacaktır. Çünkü, bulundukları mevkiye göre muamele, bunu gerektirmektedir. Ancak yine tekrar etmek zorundayım ki, bu günah ve ceza, bizim ve bir velinin günah ve ceza anlayışı zaviyesinden değerlendirilecek bir günah ve ceza değildir. Bu, tamamen peygamberlerin kendi hususi durumları açısından günah görünümünde bir zelledir. Öyleyse, ona günah demek doğru değildir. Ayrıca diyelim ki, Allah Celle Celaluhu, Hz. Adem aleyhisselama hem cinsine karşı oruç tutmayı emretmişti. Ve Hz. Adem aleyhisselam da her şeyin isimleri kendisine talim edilmiş olmakla, bir manada başına geleceği de biliyordu. Evet, biliyordu ki, içine girdiği turnike, onu evirip çevirip, Tabii bir meyalan şartı adisiyle programlanan noktaya getirecektir. İnsan iradesi ve ilahi meşiyetin bir sırlılık içinde kesiştiği, kesişip neticeye müessir olduğu bir anı, nisyan değilse ki Kur'an nisyan diyor, mülayemetle karşıladı ve malum sürçme oldu. Rica ederim buna günah demeye imkan var mı? Söz buraya gelmişken, Buhari ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri şu hadisi nakletmekte yarar görüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, semada Hazreti Adem ile Hazreti Musa karşı karşıya geldiler. Hazreti Musa aleyhisselam, Sen ki beşerin babasısın, aldın bizi cennetten yere indirdin. Adem aleyhisselam da ona, sen ki Allah'ın kendisiyle bizzat konuştuğu kelimsin. Tevrat'ta şu ibareyi görmedin mi ki? Adem o meyveyi yemeden 40 sene evvel kaderinde bu yazılıydı şeklinde cevap verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Berzah alemini ait bu görüşmeyi naklettikten sonra 3 defa Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamı susturdu buyurur. Bu bir cihetle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın haklılığını bildirmektir. Bu da şu demektir. Adem Aleyhisselam işlediği o fiille günaha girmiş değildir. Bütün esma, dolayısıyla müsemma, Hazreti Adem'e talim edilmiştir. O hayatını esmasının sırlı dünyasında adeta büyülü gibi yaşıyordu. Böyle birinin iradi ve kasti günah işleyebileceğine ihtimal vermek, en münasebetsiz bir ihtimal ve bir dikkatsizliktir. Bundan başka ihtimal o meyvenin yasak oluşu geçiciydi ve Adem aleyhisselam da bunu biliyordu. Ancak iştihad etti ve meyveye vaktinden evvel el uzattı. Uzattı ve orucunu bozdu. Evet bugün, meşru dairede yapıldığında sevap sayılan bu muamele, o gün o mevkide bulunan Hazreti Adem aleyhisselam için, geçici olarak yasaklanmıştı. Veya bu yasak, onun Allah'a yakınlık durumuna göreydi. Bundan dolayı da davranışı bir sapma, bir zelle sayılmıştı. Hazreti Adem aleyhisselam hakkında arz etmeye çalıştığımız ölçü, diğer peygamberlerin durumunu anlamamızda da bize yardımcı olacaktır. Evet anlayacağız ki peygamberler, İsmet sıfatıyla muttasıftırlar. Onlara isnat edilen zelle ve hatalar da hiçbir zaman bizim anladığımız manada günah değildir. B. Hazreti Nuh aleyhisselam Hazreti Nuh aleyhisselam oğlunun kurtulması için Rabbine münacaatta bulunur ve ikaz edilir. İlk bakışta bu da bir nevi için zelle gibi görülür. Şimdi de Beşer'in ikinci babası Hazreti Nuh'un durumuna dikkatlerimizi teksif edip, Kur'an'ın ışığı altında bu büyük insanı da hiç olmazsa bu vak'a çerçevesinde yakından tanımaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası ve Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği cevap ve ona olan ikazı şöyle anlatılır. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بِن۪ي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِم۪ينَ Nuh Rabbine niyaz etti. Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Doğrusu senin vaadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin dedi. Hud Suresi 45 Hazreti Nuh Aleyhisselam ümmetinin başına gelen bu muntazar hadiseden dolayı heyecan ve heyecan içindedir. Hususiyle de oğlunun akıbetiyle endişeli ve endişesi de bir insanı sarsacak kadardır. Acaba onun bu heyecanı oğlu boğulacağı için midir yoksa oğlu küfür içinde öleceğinden dolayı mıydı? Herhalde ukbayı, ebedi saadeti, ebedi azabı gören ve Allah'ın gazap ve rahmetini müşahede eden Hz. Nuh Aleyhisselam'ın endişeleri, oğlunun beden, cismaniyet ve dünyasından dolayı değildi. Kaldı ki, hangi baba vardır ki, bu ölçüde ürperticiliğiyle evladının helaketi karşısında inlemez? Rabbim, bana ehlimi helak etmeyeceğine dair söz vermiştin. Halbuki bu gemiye binmemek helakettir, ve oğlum da onlar içinde bulunmaktadır. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dediği budur. Onun bu inleyişine karşı Cenab-ı Hak, işin hakikatini ona şu şekilde talim buyurmakla onu teskin eder. قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي اَعْظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz. Çünkü o, kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme. İşte sana öğüt, bilgisizlerden olma. Hud suresi 46 O senin ehlinden değildir. Evet o senin sülbünden, senin hanımından dünyaya gelmiş. Ve sizin beşiğinizde, sizin ninnilerinizle büyümüştür. Ama senin ehlin, senin yolunda olandır. Çünkü o, salih olmayan bir iş işledi ve fasit daireye girdi. Sana baş kaldırdı, kafirlerin içine girdi. Onlar onu suda boğulmaya, suda boğulma da onu ebedi boğulmaya çekti götürdü. Çok iyi bilmediğin şey hakkında benden talepte bulunma. Cahillerden olmaman için sana nasihat ediyorum. Sen bilgi, marifet ve muhabbet insanısın. Sen Allah'ı bilip tanıyansın. Senin gibi mukarrep ve bana yakın bir nebiye bu talep ve dua yakışmaz. İşte 950 senelik hayatında Hazreti Nuh aleyhisselama isnat edilen zerle de sadece bundan ibarettir. Oğlu boğulurken Cenab-ı Hakk'a onu kurtarması için yalvarmıştır. Acaba Hazreti Nuh aleyhisselam niçin dua etmiş ve niçin yalvarmıştır? Birincisi ayette de anlatıldığı üzere Cenab-ı Hak, ona gemiye ehlini ve iman edenleri bindirmesini söylemiştir ki, ayet bu hususu şöyle hikaye eder. حَتَّى اِذَا جَاءَ Buyruğumuz gelip de tandırdan sular kaynamaya başlayınca, her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanların dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları gemiye bindir dedik. Hud Suresi 40 Bu, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Cenabı Hak'tan aldığı vaattir. İşte o, bu vaade binaen Cenab-ı Hak'tan böyle bir talepte bulunmuştur. O, o ana kadar oğlunun aleyhinde hüküm belirdiğini bilmemektedir. Dolayısıyla Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın istediği, Cenab-ı Hakk'ın vadinden başka bir şey değildir. O, bu gemiyi Allah Celle Celaluhu'nun vahyiyle yapmış... Ve insanları oraya yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle davet etmişti. Davet ettikleri arasında elbette aile fertleri de vardı. Zaten Allah Celle Celaluhu da ona aile fertlerini, yani ehlini de gemiye bindirmesini söylemişti. Söylemişti ama, işte gözünün önünde oğlu dalgalarla boğuşuyordu. Bütün kurtuluş yollarının kapandığı bu zorlu anda o, bütün düğümlerin kendisinde çözüleceği zata müracaat etti ve oğlunun kurtarılması için ona yalvardı. Zaten yapacak başka bir şeyi, duadan başka tutunacak bir dalı da kalmamıştı. Onun kendi ehlinden olmadığı haberini duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Döndü zira bilmiyordu ve onu evladı diye ehlinden kabul ediyordu. Bu aynen böyleydi. Çünkü ikazı duyar duymaz, hiç vakit geçirmeden hemen tövbe edip Rabbine döndü ve şöyle yakarışa geçti. <gülüyor> Rabbim, bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, kaybedenlerden olurum. Hud Suresi 47 Belli ki Hazreti Nuh Aleyhisselam isterken bilmiyordu. Bildiği zamanda hemen isteğinden vazgeçti ve istiğfar etti. Rica ederim, insan vicdanının bir ufuk deyip temenna durmak istediği bu davranışa hata demeye imkan var mı? İkincisi, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın istediği neydi? Eğer o Allah Celle Celaluhu'dan Oğluna hidayet istiyorsa, bir baba için bundan daha normal ne olabilirdi? Hele öyle bir baba ki, o aynı zamanda bir nebidir ve bütün insanların hidayeti için çırpınıp durmaktadır. Şefkati bu kadar engin olan birinin, kendi evladına şefkat edip dua etmesi ve onun ebedi hayatının kurtulmasını istemesi gayet normal, bir o kadar da faziletli bir davranış değil midir? Evet, burada bir peygamber şefkatiyle karşı karşıyayız. Onlardaki bu şefkat, bizim idrak buğutlarımız dışında ve çok farklı olmasaydı, nübüvvet yükünü omuzlayıp götürmeleri mümkün değildi. Herhangi bir anayı düşünün, evladını bağrına basıp onun her istediğine koşabilmesi için fevkalade bir şefkatle donatılmıştır. Ya bu bütün insanlığa bağrını açan ve onların dünyevi uhrevi meşru bütün isteklerini yerine getirebilmek için çırpınıp duran bir nebi, hatta nebilerin de büyüklerindense. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatırken, onun inkarcılar karşısındaki ruh halini şöyle analiz eder. فَلَعَلَّكَ بَخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا Bu söze, Kur'an'a inanmıyorlar diye neredeyse kendini telef edip bitireceksin. Kehf Suresi 6 Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi durumunu şöyle izah eder ve bu hususta şöyle bir temsil irad buyurur. İnnemâ meselî ve meselü ümmetî kemeseli raculin istawqada nâren fece'alet ed-devâbu ve'l-farâshu yeqa'n fîhâ. Fe'enâ âhizun bihuccazikum ve Benim ve ümmetimin misali ancak ve ancak ateş yakan bir insanın durumu gibidir. Ateşi gören haşerat ve pervaneler onun başına üşüşmeye başlarlar. Evet ben sizin eteklerinizden tutup çekiyorum, sizse burnunuz doğrultusunda ateşe doğru gidiyorsunuz. Eğer peygamber şefkati bu ise, Hz. Nuh aleyhisselam da bir peygamberdir ve o da aynı şefkati taşımaktaydı. Ne var ki o ikazı duyunca derhal Allah'a inabede bulunup duadan vazgeçti ve Rabbinden mağfiret diledi. Şimdi de Hz. Nuh aleyhisselamın ettiği dua ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ettiği dua ve yalvarış arasındaki benzerliği görelim. İkisi de hata ettiklerini anlayınca Rabbe yönelmiş ve aynı hava, aynı üslup ve aynı eda ile dua etmişlerdir. Çünkü onlar aynı mayanın, aynı karakterin insanlarıydılar. Aynı medresede okumuş ve aynı üstattan ders almışlardır. Onun için hatadan rücu etmeleri de aynı şekilde olacaktı. Kur'an bu iki zatın inabe ve evvelerini farklı kelimelerle olsa bile aynı üslupla verir. Üçüncüsü, dinde bir prensip vardır. Biz zahire göre hükmederiz. Bu prensipten dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafık olduğunu bildiği halde Abdullah bin Ubey bin Selûl'ün cenazesine iştirak ettiği gibi, daha pek çok münafığı da teşhir ederek perdeyi yırtmamıştır. Çünkü bunlar zahiren namaz kılıyor, oruç tutuyor ve dini ve vecibelerini de yerine getiriyorlardı. İşte Hz. Nuh aleyhisselamın oğlunun da aynı durumda olması muhtemeldir. Belki o hep mümin gibi görünmüştü ama, aslında bir münafıktı. Veya nifakı orada ve o anda vermişti. Hz. Nuh aleyhisselam da onun zahiri durumuna göre hüküm vermiş ve onu ehlinden kabul etmişti. Zahire göre hüküm vermekse hiçbir zaman günah değildir. Durum böyle olunca Hz. Nuh aleyhisselam asla günah işlememiştir. O kendine düşeni yapmıştır. Düşünün ki o koca nebi... 950 sene didinmiş, çırpınmış, alaya alınmış, kendisine deli denilmiş, fakat hiç mi hiç sarsılmamıştır. Kendisine inanan insanların ne kadar az olduğunu, bizzat Kur'an'ı Kerim söylemekte. "Wa ma aman ma'hu illa Pek az bir insan onunla beraber inanmıştı. Hud Suresi 40 demektedir. Hazreti Nuh aleyhisselamı anlamak isteyen Nuh suresinde onu takip etmeye çalışsın. O zaman anlayacaktır ki o şanı yüce Nebi, günah işlemekten, arşın ferşten uzaklığı nispetinde uzaktır ve beridir. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun şefaatine nail etsin. Amin.